NOROR programı başlıyor. Evet sevgili dostlar. Noror'da yeni bir günde, yeni bir programda herkese merhaba. Yine bir çarşamba gününde sizlerle birlikteyiz. Yine yalnız değiliz bugün. Bugün yanımızda Deryat Taş ve Onur Arslan var. Ee, biz o konuyu daha görmedik. Kitabını değerlendireceğiz kendileriyle. Epey eğlenceli bir program. Epey e, keyifli bir sohbet bizle birlikte olacak. E, hemen başlarken nasıl ulaşabilirsiniz programa bunlardan bahsedelim programa bağlanmak isterseniz öncelikle şeyi söyleyeyim size nororözgürradyo.blogspot.com biliyorsunuz programımızın bloğu Programımızın bloğunda artık program kayıtlarına ulaşabileceksiniz. Her hafta o programla ilgili notlarla birlikte program kaydına bir hafta önceki program kaydına ulaşabileceksiniz. Biliyorsunuz blogda bu hafta çarşamba günü konuşacağımız yani her çarşamba konuşacağımız konularla ilgili öncesinden haberler paylaşıyorum, yorumlar paylaşıyorum. Takip ediyorsunuz diye düşünüyorum diyelim bir taraftan da. E, sağ tarafa bir anket e, şey ekledim aplikasyonu e, onu da e, es geçmeyin diyelim e, programımıza e, e, noror'dan noror'a e, nororozgurradio.blogspot.com'da e, ulaşabiliyorsunuz e, bunlar aracı twitter ve facebook'ta da e, facebook'ta dün e, açma fırsatı bulabildim e, noror hesaplarından e, bize ulaşabilirsiniz programa ulaşabilirsiniz e, diyelim ee, şimdi e, önce e, Derya Taş ve Onur Arslan başlamadan önce e, kısa bir e, değerlendirme yapalım. E, demokratikleşme paketi, demokrasi paketi üzerine, demokrasi paketi ve Ermeniler üzerine e, kısa bir yorum yapalım. Evet sevgili dostlar e, tekrar e, merhaba. Evet demokratikleşme paketi geçen hafta açıklandı. E, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından. E, geçen hafta nasıl Asaduryan e, konuğumuzdu. Epey güzel bir e, program yaptık. E, şüphesiz ki e, değinemedik bu konuya ama biraz e, kısa da olsa değinmekte fayda var. E, özellikle e, Demokratikleşme paketi ve Ermeniler daha da e, genelde e, Türkiye halkları üzerinden e, biraz konuşmak e, gerekiyor. E, siz de fikirlerinizi Twitter adresimize Noror Özgür Radyo iletebilirsiniz. Ayrıca Facebook'ta da Noror hesabına ulaşabilirsiniz. E, evet e, paketi gördük hepimiz. E, kimsenin... E, tatmin olmadığı bir paket çıktı. E, Şüphes ki birçok insan, birçok muhalif zaten paket ortaya çıkmadan bu paketten hani baştan umudunu kesmişti. Bu kadar uzun süre ortaya çıkmaması e, ve hani kapalı kapılar ardında e, gerçekleşmesi bu paketin e, toplumsal ayağının eksik olması, epeyce eleştirilecek şeyler. E, en bence önemli e, konu bence paketle ilgili. Ee, bu paket bu demokrasi tırnak içinde demokrasi paketi AKP tarafından her ne kadar şaşalı ve parıltılı bir şekilde e, servis edil, edildiyse de yani için ne kadar boş oldu hemen ortaya çıktı e, ve hani bize de e, geçmişimiz e, geçmiş tecrübelerimiz göstermiştir ki e, gerçek bir demokrasi e, paketlerle değil, e, hak verilmez alınır şiarlarıyla sokaklarda örgütlenir. E, bunu da söylemek gerekiyor. E, şu da bir gerçek, e, bu paketin e, Gezi direnişi sonrası ortaya çıkması, Gezi direnişindeki e, özgürlük taleplerinden sonra ortaya çıkması da e, çok da şaşırtıcı değil açıkçası. Burada e, özellikle ana dil konusunu e, kısaca değinmek gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye'deki azınlıklar e, tabii a, her azınlık da değil azınlık konsepti içerisinde Suriyaniler dışarıda bırakılmıştı. Şimdi onlar da e, belli açılardan dahil edildiler. E, yani Rumlar, Lozan azınlıkları olarak Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerden bahsediyorum. E, azınlıklar böyle bir hakka sahiplerdi eğitim hakkına, kendi ana dillerinde eğitim haklarına. E, ben e, ilk programda kendimi tanıtırken e, sen... Ermeni okulunda okudum demiştim. Ee, ve hani kendi dilimi lisede, ilkokulda, anaokulunda öğrendim diye söylemiştim. Ee, ben de hani okullardan birinden mezunum. O ee, okulların statüsü özel okuldu aslında. Tabii ki bir vakıf tarafından sübvanse ediliyordu ama devletin herhangi bir yardımı olmuyordu. Şimdi benzer bir e, mevzuyu, benzer bir uygulamayı e, Kürtçe üzerine ve diğer diller üzerine e, getirdiklerini görüyoruz AKP hükümetinin. Yanılmıyorsam mezgi başarındı. E bu konuda işte neoliberalizmin e, e, bu do, neoliberal dönemin e, önemli bir e, adımı olarak değerlendirmişti bunu. E, sonuçta paran kadar e, dil alabiliyorsun, paran kadar hak elde edebiliyorsun şeklinde. E, Vallahi bu bir taraftan katılıyorum bir taraftan katılamıyorum zira e, bu mevzu ortaya çıktığında e, azınlıklarla ilgili Lozan Anlaşması yapıldığında e, hani çok da neoliberal bir dönem değildi ama e, şimdiki döneme gayet uygun bir e, sistem e, oturtmuşlardı e, azınlıklar için. Ciddi anlamda belli bir başta paraları vermeden biz de ne yazık ki kendi dilimizi kendi ana dilimizi öğrenemiyorduk. Ee, bu demokrasi tırnak için demokrasi paketi ile e, diğer haklara da Lozan Anlaşması ile garanti altında alınan anadil özgürlüğü verildi. Anadil hakkı diyemiyorum çünkü hak olması için ciddi anlamda devletin tarafından e, subvans edilmesi e, gerekiyor ki önemli bir mevzu bu. E, devlet hani e, paketlerle değil öncelikle anayasa da bunu bir garanti altında alması gerekiyor ana dil hakkını e, sonrasında da e, bu e, bu dillerin varlığı, varlığının varlığının devamlını sağlama yükümlülüğü getirmesi gerekiyor. Ee, hani sadece bu e, kullanabilirsiniz diye de değil de bu dili, bu dillerin kullanımını teşvik etmeli. E, tüm özel ve kamu kurumlarında da e, bu dillerin kullanımı için gerekli e, teknik alttapıyı sağlamalı e, devlet. E, hani ana dillerde eğitim bir hak olmalı ve yaşam boyu eğitim ee, ...bu anlamda devlet tarafından... ...her anlamda desteklenmeli. Aksi halde... ...işte burada çıkan tırnak içinde... ...demokratikleşme paketi gibi bir e, pakette... ...bizim gördüğümüz ne yazık ki... ...hak olarak e, ortaya çıkmadı... ...ve kimsenin de... E, ...kimseyi de tatmin etmedi... ...demokrasi adına, ana dil adına... ...bir diğer taraftan... ...önemli şeyler de yok değil... İşte ...nefret suçulara üzerine... E, ...çıkan... E, ...bir yasa da olacak eee lehte suçlarla ilgili bir düzenleme olacak. Ee, ama Türkiye'de biz biliyoruz ki düzenlemelerden ziyade yasalardan ziyade insanların kafalarındaki yasalar nasıl işliyor ee, kadın cinayetlerinde ve kadınlara karşı şiddet davalarını izliyoruz verilen cezalara aflara verilen cezalar diyorum ama hani cezalar da verilmiyor ee, serbest sergılanıyor bu, e, tecavüzcüler bunları biliyoruz ee, gazeteciler akademisyenler öğrenciler muhalifler bir sürü dava açıldı bu son özellikle 2007'den beri e, bunları görüyoruz Bunlar biliyoruz ee, hani bunlar varken e, nasıl bir adalet gelecek bu nefret suçlar, suçlarına karşı nasıl bir e, yasa gelecek nasıl bir uygulama gelecek daha doğrusu yasanın gelmesi sorun değil e, uygulaması olacak göreceğiz. E, şunu unutmayalım e, yani yargıtay USC'nin rantingki Türk'le hakaret davasını rantingkin Türk'le hakaret davasını onaylayan Nihat Ömeroğlu işte AKP döneminde ombudsman e, seçildi. E, hani bu deneyimler bize bu tırnak içindeki bu demokrasi paketindeki bu nefret suçları ve inanç özgürlüğü düzenlemelerinin e, Türk ve Müslüman olmayan halklar için yani ikinci bir TCK 301. madde ...olabileceğini gösteriyor ee, ve hani yaşam tarzlarına ciddi anlamda müdahale edilebileceğini gösteriyor. Özellikle bu inanç özgürlüğünü engellememe hali e bir taraftan hani sünni yurttaşları e, koruyabilecek, başörtülü kadınları koruyabilecek bu önemli bir şey. Ama aynı ölçüde de Alevileri de korumalı, aynı ölçüde de e, Hristiyanları ve Musevileri de e, korumalı. Aksi halde öbür taraftan... Ee, sadece kendi e, özgürlük kapsayıcı olmayan, sadece belli bir e, zümrenin özgürlüğünü e, düşünen bir e, anayasa bir e, paket olarak karşımıza çıkacak. Umarım, umarım, umarım e, düşündüğümüz gibi olmaz. Umarım e, geçmiş tecrübelerimizin gösterdiği şeylerde biz yanlıyoruzdur. Ee, i̇nsan umut etmeyi seviyor, ee, biz de umut edelim ama şunu da bilelim, en başta söylediğimi tekrar söyleyeyim. Ee, şüphesiz ki biz AKP'den bir demokrasi beklemiyoruz, en azından ben kendi adıma. Ee, bunu e, böyle suni paketler yerine hepimizin e, sosyalistlerin, devrimcilerin, muhaliflerin, demokratların e, Gezi Parkı'nda, Gezi direnişini yaptığı gibi Sokakta hak vermez alınır şiarıyla örgütlenmeleriyle olabileceğini şahsen düşünüyorum diyelim kısa bir paket değerlendirmesi yaptık Ermeniler üzerinden baktığımızda tabi Ermeniler yekpare değil paket konusunda da yekpare bir düşünceleri yok açıkçası. Bu anlamda e, şüphesiz ki AKP'ye yakın olan Ermeniler paketi olumlu karşılarken e, yakın olmayanlar da olumsuz karşılıyor. Ama yakın olanların bile hani eleştirileri var açıkçası paketin e, çok e, bir e, tatmin yaratmadığına dair. E, Tabi medyada da görebiliyoruz e, Ermenilerle yapılan röportajlar var özellikle Akşam Gazetesi'nde. Vakıflık köy Ermenileriyle yapılmış bir röportaj var. Vakıflık köy Antakya'da biliyorsunuz... E, ...Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı... ...tek Ermeni köyü hatta Anadolu'daki... E, ...bunu söyleyelim... E, vakıflık köyde yapılan bir röportaj vardı... ...ve vakıflık köydeki... E, ...birçok kişiyle yapılan röportajda... ...herkesin olumlu baktığı şeklinde yansıtılmıştı. E, şüphesiz ki... E, e, ...her ne kadar hani... E, ...kişilerin kendi fikirleri de olsa... E, paketi hani şahsen ben pek de olumlu bakamıyorum fikirlerine saygı duyuyoruz diyerek geçelim e, paket ne getirecek de getirmeyecek hani şu aşamada görmek zor yer isimleri değişiyor bununla ilgili adımlar atıldı e, bu bir anlamda önemli ama o yer isimleri ne kadar değişecek e, biliyorsunuz bu yer isimlerin değiştirilmesi, muhabbeti bu konu e, Norşin konusunda başlamıştı. E, Cumhurbaşkanı Norşin'e gitmişti ve bu yerin adı Norşin olarak hani eski adını söylemişti. Yeni adı şimdi aklıma gelemedi. Ve işte Kürtçe adına geri kazandıracağız biz bu köyü diye söylemişti. Fakat Norşin Ermenice bir kelime. E, aslında bu toprakları kazıdığımızda altında ne, nelerin çıktığında... Bize gösteriyor. Norşin, Norşen gibi yerler. Hatta başındaki Nor da çok yabancı değil size. Noror dinleyicileri için. Norşen, Norşin, yeni köy, işte yeni kent anlamında daha çok yeni köy olarak kullanılan yerler. Türkçe tercümesi bu. Evet e, bakalım ne olacak ne bitecek e, göreceğiz. Ben çok fazla gevezelik yapmak istemiyorum diyeyim. Çünkü burada bugün e, önemli e, konuklarımız var. Arkadaşlarımız var. E, ama, önce, ama önce bir e, müzik e, arası e, vereceğiz. E, müzik arasından sonra e, konuklarımızla birlikte olacağız ve e, biz o konuyu daha görmedik kitabını değerlendireceğiz. Bu kitapla ilgili e, geçen hafta e, size bahsetmiştim. E, e, önceki hafta da keza bahsetmiştim. Eğitim Sistemi ve Temsiliyet Üzerine Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği'nin yayınladığı bir kitap. E, bu kitaba ücretsiz e, ulaşabiliyorsunuz. E, Ermenikultur.org'dan e, ulaşabilirsiniz. info.menikültür.org'a mail atarak da bu kitaba ulaşabilirsiniz. E, müzik arasından sonra e, bu kitapta e, emeği geçen e, iki arkadaşımızla e, birlikte olacağız. E, kimdir Onlar? Kimdir Onlar? E, Derya Taş ve Onur Arslan'la birlikte olacağız. Şimdi kısa bir müzik arası programımız kaldığı yerden devam edecek. <gülüyor> Törim o kiz atskevoske, pushe kez mi morpes, cinç tam. David David mena san tes, umiştan vistu portan. Kez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 The tot morpes, mi djin tam. de simde şemken Sevgili dostlar programımız e, Lilith Bir Boyan'dan Milar'ı dinledikten sonra kaldığı yerden devam ediyor. Noror programındasınız. E, yeni gün e, programındasınız. E, şimdi biz o konuyu görmedik. E, kitabını e, konuşacağız. E, yanımda konuklarım var. E, konuklarımdan e, başlayacağım. Öncelikle... E, Derya Taş var yanımda e, kendisi e, bugün e, teşekkür ediyoruz geldi bugün programa. E, kısaca e, kendisini tanı tanıtarak e, programa başlayalım. E, Derya ben e, 1980 İstanbul doğumluyum. E, bir özel şirkette klinik araştırmalar uzmanı olarak çalışıyorum. E, dernekle ilgimden biraz bahsedersem ee, sosyal medya aracılığıyla bir sözlü tarih atölyesi olduğunu öğrenmiştim. Sözlü tarihe ilgim vardı zaten. Ee, derneğe giderek e, atölyeye başladım. Ee, daha sonra e, sürecin sonunda e, bir kitapla sonuçlandırdık. <gülüyor> ee, süreçten şimdi mi bahsetmem istersin? Ee, onur'a da biraz söz verelim. Tamam. Onur <gülüyor> da bir merhaba desin. Kendini bir tanıtsın. Merhabalar, ben Onur... ...İstanbul Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler... ...Bölümünden mezun oldum ve şu an yüksek lisansımı... ...Bilgi Üniversitesi'nde Felsefe ve Toplumsal Düşünce... ...Bölümünde sürdürüyorum... ...özellikle modernite ve modernitenin... ...milliyetçiliğe ve azınlık haklarına... ...ilgisi bağlamında, ilgisi konularıyla, konularıyla ilgileniyorum... ...o yüzden de e, atölye e, atölyeden birim oldu ve e, bu işe dahil olmak istemiştim. Atölyeden e, bahsetmek gerekirse e, Ermeni Kültür ve Danışma Derneği'nin e, yayını olduğundan bahsettik. Biz o konuyu daha görmedik kitabının. E, bu bir atölye sonucu ortaya çıktı. E, bundan biraz e, söz etmek gerekiyor. Ermeni Kültür ve Denizleme Derneği'nin Sözlü Tarih Atölyesi'den e, sonra e, yapılan derslerden sonraki 12 e, ders sürmüştü bu. E, katılımcıların ki ikisi e, bugün yanımızda. E, katılımcıların e, sahaya inerek eğitim üzerine yaptıkları sözlü tarih çalışmasından oluşuyor aslında bu kitap. E, demin de dediğim gibi bu kitabı e, info.ermenikultur.org'a mail atarak ya da ermenikultur.org'daki... E, ...adresten e, ulaşabilirsiniz... ...derneğin adresinden ulaşabilirsiniz... E, ...programla... E, ...devam etmeden önce bir de... E, ...buraya emek harcayan fakat... ...şu anda çok uzakta olan bir Nora Tataryan'ımız var... ...bizim... E, ...Nora bu e, projenin yürütücülüğünü yaptı... E, ...bu projede... E, ...hocalığını yaptı ve... E, ...bu kitapta da zaten ön sözü var... ...siz de okuyacaksınız... E, ...Nora şu anda Kanada'da bulunuyor... ...Kanada'da bulunduğu için... E, ...ve şu anda e, akademisyen olduğu... ...ve şu anda ders verdiği için... Ee, şu anda yanımızda değil ama kendisiyle kısa bir e, röportaj yaptım ben e, program öncesinde. E, şimdi onu bir e, yayınlayalım. Nora Tataryan'ın e, kitaba ve e, projeye dair fi fikirlerini e, konuşalım. Ondan sonra da e, sohbetimiz devam etsin. Küçük ve Derneği'nde Sözlü Tarih İtölyesi düzenliyoruz son iki senedir. Atölye boyunca teorik olarak sözlü tarihin yöntemlerinden bahsediyoruz ve diğer disiplinlerle olan ilişkilerinden bahsediyoruz ve görüşmeler yapıyoruz. Ee, bu seneki atölyede yapacağımız görüşmeleri tek bir konu etrafında şekillendirmeye karar verdik. Ve bu konu Türkiye'deki eğitim sistemi olarak belirledik bu konuyu. Atölyeye katılan insanlar sözlü tarihçi değiller. Herkes çeşitli disiplinlerden geliyor. Ee, bu nedenle aslında biz o konuyu daha görmedik amatör bir çalışma diyebiliriz. Bizim asıl amacımız Türkiye'de birçok kişinin e, muzdarip olduğu böylesine bir konuda e, yani eğitim sistemiyle ilgili yazılı ve işitsel bir arşiv oluşturmaktı. Bu doğrultuda görüşmeler yaptık e, ve başka aklımıza böyle bir e, yani en başta aklımızda böyle bir fikir olmasa da. Bu görüşmeler iyi oldukça bir kısmını kitaplaştırmaya karar verdik. Çünkü eğitim ile ilgili çalışmalar var ama özellikle bu konuda yapılmış bir sözlü tarih çalışması yoktu daha önce. Zaten atölyeye katılanların çoğu da bu meseleyle uğraşan ve derdi olan kişiler. Böyle olunca herkes atölyeye sahiplendi ve sonuçta ortaya bu kitap çıktı. Ya Bu kitap eğitim sistemindeki tüm açıkları deşifre etmeye yönelik kapsayıcı bir çalışma olma iddiası taşımıyor. Onu söylemek isterim. Zaten bunu bir sözü tari kitabıyla yapmak da mümkün değil bana kalırsa. Bizim amacımız bu söz konusu arşivi oluşturma yolundaki ilk adımı atmaktı. Kitabın tanıtımını yaparken de bunu fark ettik. Herkesin aslında bu konuda söyleyecek bir şeyi var. Çünkü maalesef Türkiye'deki eğitim sistemi aslında... Birçok kişinin muzdarip olduğu bir sistem ee, ve Türkiye'de yaşıyorsanız buna e, maruz kalmamanız e, mümkün değil. Ee, ya bu konuştuğumuz insanların da kitap için görüşme yaptığımız insanların çoğu da e, bu bahsettiğim e, Türk evi ve Müslüman zihniyetin içinde kendilerini rahat hissetmediklerinden bahsediyorlar zaten. Hep bu etrafta, Bunun etrafında hikayeler okuyoruz. Zaten adı üzerinde Türkiye'deki eğitim sistemi milli eğitim sistemi olduğundan belli bir norm yaratmak üzerine kurulu. Tabi herkes için, her kimlik için farklı şekillerde işliyor bu sistem, bu norm. Örneğin Ermenilerin ana dilde eğitim hakları var ama Ermeni tarih okutma izinleri yok. Kürtler ise mesela senelerdir temel olan ana dilde eğitim için mücadele veriyorlar ve sonuç olarak bir gibi önümüze sunulan sadece özel, özel okullardaki Kürtçe eğitim verilebilir kararı var. Yani bu noktada bana sorarsanız çoğulcu ve kapsayıcı bir eğitimin tek fırsatı öğretmenlerin bu veya velilerin e, inisiyatifinde ve o müfredatı aslında ne kadar aksatabildiklerine bakıyor. Bence ayrımcılığın ortadan kalkmasında eğitim sistemi çok önemli bir e, yere sahip. Yani zorunlu eğitim olarak bize verilen e, hepimizin geçtiği ya da geçeceğim müfredatın hiçbir kimliğe, gruba, cinsiyete karşı aşağılayıcı, küçük düşürücü nefret söylemi içeren söylemler barındırmaması gerekiyor. Bu yönde atılacak, tabi devletin bu yönde birçok büyük adım atması gerekiyor ama bir yandan kişilerin kendi ağzından yaşadıkları sorunları dinleyebileceğimiz bir arşiv çalışması da bence önemliydi. Bunu da en azından biz o konuyu görmedikle başlattığımızı düşünüyorum. Müzik Evet, Nora Tataryan'la yapmış olduğum e, röportajı sundum size. Nora, Ermen Kültü ve Danışma Derneği'nde düzenlenen sözü tarih atölyelerinin, atölyelerinin e, moderatörlüğünü üstlendi. E, bugün tanıdık arkadaşlar geldi. Olanca heyecanım üzerimde, dilim sürçüyor. E, şeyi söyleyelim, bugün söyleyemedik e, iletişim. Ee, adreslerimizi bize Facebook'tan Noror Özgür Radyo hesabından, Twitter'dan Noror Özgür Radyo hesabından, e, Blogspot'tan Noror Özgür Radyo. ulaşabiliyorsunuz, ee, telefon açabiliyorsunuz. Ee, Türkiye dışında olanlar artı dokuzu e, kodlamayı unutmasınlar. 0216 3375 91 92 veya 93'ü e, arayabilirsiniz. Ee, ayrıca Özgür et Özgür da e ayrıca özgürradyo.et özgürradyo.com'dan da e-maille bize ulaşabilirsiniz diyelim. Telefonu tekrar e, hatırlatayım. 0216 330 75 91 92 ya da 93. Evet, e, programa e, devam edelim ve e, programda belki e, epey hani arkadaşlarımızı da eee terletecek sorulara e, geçelim. Eee Onurla e, devam edelim e, istersen onur e, Onur Hani sen e, bu konuyu e, biz o konuyu daha görmedik eğitim sistem ve temsil üzerine e, aslında temsil edilmeyenlerin görülmeyenlerin e, ve milli eğitimde e, hiçbir zaman yeri olmayanların e, olduğu bir kitap. Ee, Nora da bunu şöyle e, açıklıyor kitabın ön sözünde. Türkiye'deki eğitim sisteminde anlatılmayanları, sırası gelmeyenleri, temsil edilmeyenleri kişilerin kendi ağzından duymamızı sağlamaya ve bu verili geleneğin bize neler hissettirdiğini anlamaya çalışacaktır demiş kitapta. Senin de hani Bununla ilgili kişisel bir hikayen var mu Daha önce bu konularda neler yaptın, neler yapmadın şüphesiz ki akademik kariyerin de burada ama nasıl değerlendiriyorsun? Hani neden bu konu, neden Ermeni Kültüründe Ermeni Kültür ve Danışma Derneği'nin bir sözlü tarih çalışması? Yani zaten aslında Noran da dediği gibi yani burada bir bilen gibi oturuyoruz gibi görünüyor ama biz de bir, yani bu sözlü tarih ...çalışmasını amatörüz. Ee, özellikle o görüşmeye giderken oldukça heyecanlıydım ve ne yapacağımı bilmiyordum. Ee, çünkü ilk kez bir Ermeniyle görüşecektim ve e, bir ilişkiye geçecektim ve... E, ...bu görüşme yapacağım kişiyi de hayatımda ilk kez görecektim. Aslına bakarsanız bu başlı başına bir tuhaf bir durum. Çünkü e, yani üzerlerinde bir sürü spekülasyon yapılan bir e, halk var. Ee, bir sürü şey konuşuluyor, kitaplar yazılıyor, e, gazetelerde yazılar çıkıyor ama kendilerinin fiziki varlığını rastlamanız çok zor. Mesela ben, benim akademik kariyerim belli, milliyetçilik konusuyla ilgileniyorum. Ee, bununla ilgili pek çok elime kitap, e, dergi, makale geçiyor ama... E, kendilerini göremiyorum. Ee, yani o yüzden hani bu beni e, oldukça korkutan, bir başta tabii endişe ve kaygıya sürükleyen bir durumdu. Ee, sözlü tarih çalışmasının neden neden sözlü tarih çalışması? Çünkü e, normal resmi tarihlere baktığınızda yani sadece e, iktidarın kazananların ...hikayesini e, anlatıldığını görürsünüz. Ancak... E, ...Noran'ın da ön sözde belirttiği gibi... ...bu e, daha çok bizim gibi insanların... ...hikayesini anlatabileceği ve... ...eğitim sistemi gibi... ...herkesin bu konuda bir şeyler söyleyebileceği... ...bir... E, ...konu konu üzerine e, gidiyorduk. Yani o yüzden... ...insan... ...insanların e, en azından... E, ...bu bu konuda konuşmak isteyen... ...insanlara bir söz vermek, bir söz hakkı... ...vermek ve... E, bu konuyla ilgili o okuyucularla o insanlar karşılaştırmak e, ihtiyacı hissettik çünkü dediğim gibi yani o insanlara karşılaşmıyorsunuz uzaklar size e, ve bu kitapta bu karşılaşma için bir aracı olacaktı ve bunu da gerçekten e, başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Derya hı hı. E, sana da dönelim ben aynı soruyu soracağım ama biraz burada farklılık var işte hı hı. E, sen çünkü hani bir ilaç firmasında a, a, firmasında e, çalışıyorsun hı hı. Aslında e, baktığımızda yani e, eğitimin de hani çok e, bağlantılı değil bu konu evet. üzerinden hı hı. E, biraz hani oradan da değerlendirebilir misin hı hı. bu süreci bu um. ...Nora'nın ve Onur'un da bahsettiği gibi... ...çok farklı disiplinlerden insanlar... ...bir araya geldik biz. Buna bir örnek de ben... ...olabilirim. Bir ilaç firmasında... ...çalışıyorum ayı uzmanı olarak. Ee, bir akademik altyapım yok sözlü tarihle... ...ilgili ama hepimiz... E, ...bu konuyla ilgili derdi olan insanlardık... ...açıkçası... Ee, ...atölyedekiler. Ee, hepimizin... E, ...resmi tarihle ve ülkedeki... ...hatta dünyadaki nefret söylemiyle... ...bir derdi vardı. Bu yüzden bir araya geldik. Burada ilginç bir şey söylemek isterim. Ee, neredeyse herkes sözlü tarihi... Başta e, yaşlılarla yapılan bir şey olduğunu düşünüyordu <gülüyor> açıkçası. E, ben de bir dersimle olarak 1938 katliamiyle ilgili e, bir şeyler yapabileceğimi e, düşünerek aslında gelmiştim. E, böyle bir derdim vardı ama e, atölyenin devamında bunun gençlerle ve e, eğitim sistemiyle ilgili bir şey... E, yapmaya karar verdiğimizde hepimiz çok heyecanlandık. Çünkü e, eğitim sistemi içindeki ayrımcılık, e, nefret söyleme, insanların temsil edilememesi gibi konularla ilgili e, fazla bir çalışma yoktu okuduğumuz. En azından e, bunların mağdurlarının ağzından e, fazla bir şey duymamıştık. Biz ayrımcılığa uğrayanları daha çok e, akademisyenlerden, siyasetçilerden ya da aydınlardan dinliyoruz ama aslında onların e, ne yaşadığını dinleme fırsatı bulamıyoruz eğer kişisel e, hikayelerimiz yoksa kişisel karşılaşmalarımız yoksa aslında bu kitap bu anlamda da çok kıymetli çünkü o insanların ağzından e, geçmişten bu yana yani ilkokuldan bu yana ne yaşadıklarını e, dinleme fırsatı buluyoruz hepimiz için çok heyecan vericiydi yani e... teşekkür ederim. Hı -hı. Ee... Evet bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimle e, görüşüyoruz acaba? E, Sancaktepe'den Yılmaz. Yılmaz Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. E, Tüm konukları sevgiyle saygıyla selamlıyorum. E, konu ilgimi çekti. Şeyden kaynaklı. E, rica et sen radyonuzun sesini. Tabii tabii seveyim, araba kullanıyorum. <gülüyor> Biraz Arabayı çekmeden zorlandım. kullanmayın aman <gülüyor> sesiniz çok az geliyor ben çok kalamıyorum sesinizi. E buyurun devam edin lütfen. Ha, evet ee, kendimden bir e, Konu alardım. yani bizim köydeki evden e, babam babasından ayrıldığında e, temeli kazıyorlar bizim evin altının ve orada e, insan iskeletleri çıktığını söylüyorlar daha sonra şeydir. Ee, bizim köyün daha önce Ermeniler tarafından kullanıldığını ve soyuklarım e, zarfı içerisinde köy e, Ermenilerden temizlenip ve birçoğu şey yapıldığını ve birçok yaşlılarının da e, yani yaşlı nenenin de sonradan Müslüman edeyim. ya çocukken alınıp e, nikahlarına geçirip sonradan Müslüman edilen bir e, şey var ve birebir şahidim ama şey hani e, kendim Ermeni değil bir eee bir Kürt olarak Ermeni tarihindeki yerimizin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Hamidi Alaylarım'ın getirdiği süreç ile ilgileniyorum. Daha çok üzerinde de bir süre tarifi içerisinde de ilgilendim. Ben onunla ilgili bir arkadaşım böyle bir bilgisi varsa biraz daha açabilirler mi diye sormak istiyorum da. Hmm. Ee, şöyle bir şey... E... Biz o konuyu daha görmedik kitabı biraz da eğitim sistemi ve temsiliyet üzerine. Şüphesiz ki e, dediğiniz konular çerçevesinde e, değinecek değineceğiz. E, çok tane hani o konular üzerine konuşmasak da. Ayrıca hani ilerleyen programlarda illaki ki orada hani bu konuları da e, duyacaksınız. Tamam. E, çok teşekkür ediyoruz e, katıldığınız te için. İyi akşamlar. Ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Evet, biraz e, sözlü tarih e, ve sözlü tarihçilik üzerine konuşalım isterseniz. Hani ikiniz de söylediniz, yani daha önce böyle bir şey olmadı. Tabii Deryan'ın hikayesi daha ilgi çekici oluyor, kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> Olur ama hani, <gülüyor> ar de <gülüyor> çalışıp sözlü tarih yapma hikayesi. Ama bir taraftan da işte şey var, e, anlatılan senin hikayendir e, durumu var. Sonuçta hani bir Dersim'de, Dersim, dersim 38'i e, görme hadisesi var. Hani bu süreci nasıl... E, nasıl değerlendirebilirsiniz hani Ermeni kültüründeki o sözlü tarih atölyesi süreci hı hı. E, nasıl geçti neler yaptınız hani bu anlamda hı hı A Çoğu insan bence sosyal medya aracılığıyla duymuştu ya da işte arkadaşları aracılığıyla biz ilk toplantıda çok kalabalık gerçekten salona sığmadık neredeyse 50 kişi kadardık. Ee, Nora bahsetti e, ne yapmak istediğimizden neler yapacağımızdan ee, daha sonra e, düzenli olarak 25 kişi falan devam ettik. Bayağı iyi bir sayı bence bu. Yani e, üç aydan fazla e, sürdü atölyenin ilk bölümü. E, daha sonra sahaya geçtik. Daha sonra görüşmelere başladık. Düzenli olarak devam eden 20-25 kişiydik. Ve en başında bunun e, henüz bir e, kitap haline dönüşeceğini bile bilmiyorduk. Yani herhangi bir şey, e, sonucu olacağını bile bilmiyorduk. Büyük bir heves ve heyecanla e, çalıştı herkes. E, çok iyi bir ekip olduğumuzu söyleyebilirim yani. Ya bir de genelde sözlü tarih çalışmalarında bir olay vardı. En azından bunu atölyede konuştuk. Eline bir toplaşmadan sonra bir dersten sonra eline kalıp kayıt cihazını alıp hani sözlü Hı -hı. tarih görüşmesine giden gruplar varmış. Hı -hı. Aslında böyle değil yani olay gerçekten yani sözlü tarih sonuçta tarih disiplin tarih bilimi içerisinde bir disiplin oluşturuyor ve yani siz Normalde bir tarih kitabını açıp baktığınızda orada insan göremezsiniz. İnsanların hikayesi yoktur. Ee, ama e, sözlü tarihte direkt olarak insanlarla e, iletişim kurarsınız. Onda, e, onların hikayelerini anlatırsınız. E, yani atölyedeki e, özellikle İlk başlarda Deryan'ın da söylediği gibi çok kalabalık bir e, gruptuk. Hatta e, yani böl, böl, bölmeli yapıyorduk. Önora, önce öğlen veriyordu. Sonra akşam ders veriyordu. Sonra 25 e, kişi dolayında düştü. E, atölye içerisinde e, mesela de, geçin, geçmişte sözlü tarih tecrübesi olanlardan e, başka insanlardan e, bilgiler aldık. E, video Mesela bizim sözlü tarih çalışmamızda e, videoyla bir destekleme yok. Bu e, hem videoyla filmle kısa filmlerle destekli çalışmalar var. Onları gördük ve hani başka sözlü tarih çalışmaları kitaplaştırılmış başka sözlü tarih çalışmalarına da e, baktık. Hani gayet de zaten e, yararlı oldu bizim için özellikle sahaya çıkmadan önce. Biraz da hani hikayeleriniz üzerine e, konuşalım. E, derya ile başlayalım. <Gülüyor> Ee, konunun hani hikayenin başlığı işte Defne ile e, görüşmüşsün. Hı hı. Ee, ben ne dersem diyeyim... alt komşum beni bu yüzden öldürebilir diye. Hı hı. Ee, biraz hani bu hikayeden bahsedebilir misin bu sözü tarihten? Tabi. Ya yani her şeyden önce. E İlk tecrübem olacağı için sözlü tarihle ilgili... ...ilk görüşme tecrübem olacağı için... ...ve yalnız olacağım için bu anlamda... E, ...kendi kültürme yakın birini seçerek... ...Alevi biriyle görüşmek istedim... ...daha kolay iletişim kuracağımı... ...daha kolay soru soracağımı... E, ...ve çok tedirgin olmayacağımı incitmekten... ...ya da yanlış bir şey sormaktan... ...diye düşünerek... E, 33 e, yaşında... E, ...Malatya'da büyümüş... ...Alevi bir kadınla görüştüm... E, ...ben... Ee, aslında e, Alevi Aleviliği kimlik olarak e, benimsemeyen, herhangi bir inancı bile olmayan biriydi. Özellikle böyle birini seçtim. Ee, fakat onun bile e, eğitim sistemi içerisinde ya da toplum içerisinde e, kültürünün e, nasıl dışlandığını gördükçe, yani aslında e, devletin ve toplumun kendini reddettiğini gördükçe e, var olduğunu gördükçe, Görüyoruz bütün görüşme boyunca yani bir yerden sonra artık ben Aleviyim e, diyor. E, bu da aslında hani pek çok e, insanda olduğu gibi Sivas olayları da e, oluyor. E, Sivas olaylarında e, büyük korku yaşıyorlar e, Malatya'da. Çünkü daha önce Maraş olayları sırasında e, Malatya'da ve Çorum'da da e, bazı şeyler yaşanmış. Aynı şeyi kendilerinde yaşayacaklarını hatta ölebileceklerini düşünüyorlar. Ee, bu durum üzerine yani artık ben ne ne dersem diyeyim, inanıyorum diyeyim, Müslümanım diyeyim, yani Hristiyanım diyeyim hiçbir şey fark etmeyecek. Ben sadece hani e, içine doğduğum bu kültür yüzünden ölebilirim. O yüzden o zaman ben Alevi'yim demeye başlıyor. Ee, şey hikayesi de çok ilginç. Pek çok e, benzer insan gibi ailesinden öğrenmiyor Alevi olduğunu. Eee Orada komik bir hikaye var. E, trajikomik bir hikaye var yani. Bir çocuk onu kenara kıstırıyor ve e, Müslüman mısın diyor. O da evet diyor. Elhamdülillah demediği için e, Alevi olduğunu anlıyor ve sen Alevisin diyor. E, o da eve giderek anne ve babasını ağlayarak hani Alevi ne demek diye soruyor ilkokul ikinci sınıfta ve bu şekilde öğreniyor e, kimliğini. E, Onur sende de hani benzer bir e, durum var aslında. Hani bu e, hikayenin özelinde e, konuşalım ama şunu da söyleyelim. Hani dışarıdan bir e, iki görüşmecide bir dışarıdan bir kimlik evet siz şusunuz diye bir etiketleme Hı -hı. durumu var herhalde. Ya aslında e, biz bunları atölyede de konuşuyorduk. Bu hani özellikle görüşmeciyi böyle bir nesneleştirme e, durumu tehlikesi var aslında burada hı hı. ve e, özellikle bundan kaçınmaya çalışıyorduk. Yani bugün mesela e, Ermenilik ya da Rumluk öyle e, kavramlar haline geldi yani, ki artık algılamaktan çıktı da. Yani ne kadar içimi ne kadar kötücül bir şeyle karşılasak onları yüklemeye başladık e, durumları ve e, hani biz en azından bir Ermeni Rum'u ya da Kürdü e, acıdan ve perişanlıktan ibaret hı hı. görmemek için e, kendimizi e, yani o orta kendimizi e, hazırlıklı o, olmak zorundayız çünkü bu da bu da yapılan bir gizli bir ayrımcılık vardır burada aslında. Hı hı. E, o yüzden yani e, bunu dikkat ettik bayağı. Sen de e, tam adında e, İstanbul Ermeni'si e, bir kadınla konuşmuşsun. E, azınlık olduğumu hatırlatıyorlar başlıklı anlattı e, anlatı seninkisi de. Senin için nasıl bir deneyim oldu? Ya ...işte ben... E, ...özellikle mesela ben de bir e, Alevi ile görüşme yapsam... ...daha rahat e, görüşmeciyi... ...bulabilirdim ve muhtemelen... E, ...daha rahat bir şekilde yapabilirdim ama ben... ...özellikle bu konu üzerine çalıştığım için... E, ...milliyetçilik ve azınlık hakları üzerine biraz ilgilendiğim için... E, ...bir Ermeni ile... ...ya durumla e, yapabil... ilk başta düşündüm... ...görüşme yapabileceğimi düşündüm... ...sonra e, bir yine... ...çoktan aslına samimi bir tanıdığım vasıtasıyla... ...Tamar'a e, ulaştım... ...Tamar gerçekten böyle aslında her kültürden her kültürü bilme tecrübe etmeye çalışan bir karakterdi yani mesela görüşmenin içinde ilk Türk okuluna gitmişim diye bir sözü vardır. İlkokulu Ermeni okulunda okudu ve sonrasında koleji Türk okuluna gitti. Orada okuyan kendi sınıfında okuyan tek Ermeniydi. Ama ne kadar bu sistemden genel olarak e, şikayetçi olmasa da ne kadar çok fazla ayrımcılığa maruz kalması da her zaman alttan alta e, bu farkında farkında ol, ol, olsun ol, olmasın bir şekilde bu azınlık olduğunu e, hatırlatıyorlar yani özellikle e, kendi sınıfında lisede olan bir anekdotu var e, hocası, tarih hocası bir gün geliyor. Bakın Tamar arkadaşınız Ermeni ama biz onunla çok iyi anlaşıyoruz. Ee, Gayet diyorlar. iyi davranıyoruz. <gülüyor> Gayet iyi davranıyoruz ona. O Ermeni olmasına rağmen. Hoş yani görüyoruz. Aynen. Hoş <gülüyor> görüyoruz onu. Yani burada zaten e, burada ondan sonra Tamar diyor Aa ben Ermeni oldum artık. Çünkü ondan önce Tamar Ermeni değildi. Yani orada sınıf arkadaşı normal. O tam, tamardı yani. O sınıf arkadaşıydı sadece. Evet hani programın son bölümüne gelirken tekrar iletişimleri hatırlatayım. Ee, telefonla 0216 330 75 91 92 veya 93'ten bize ulaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter üzerinden Noror Özgür Radyo'dan bize ulaşabilirsiniz diyelim. Bundan bahsettiğiniz arkadaşlar ama ben çok geveze bir programcı olduğum için biraz da ben konuşayım <gülüyor> anlatırken işte o Tamar'ın hikayesinde ya da öbür taraftaki hikayede hani anlatılan kendi hikayenizi de görüyorsunuz hani benzer şeyler de yaşamadık değil yani Ermeni olmayı hani açıkçası ben de dershaneye gittiğimde şey deneyimlemiştim hani Ermeni olmak nasıl bir şey diye. Ee, şöyle bir durum var hani tamardan işte anlatılan e, hikayeyi anlatan e, arkadaştan farklı olarak ben Ermeni okulunda e, büyüdüm tam bir hani bir anlamda gecde dolaşma da diyebiliriz yani böyle bir ortamda büyüdükten sonra ilk dışarı çıktığınız yer üniversiteden önce ve dershanede oluyor ve dershanede hani Sudan çıkmış balla da dönebiliyorsunuz hı hı. bir anda işte yavurlar havalarda uçuşuyor bir anda işte hı hı. sözlü tacizler e, ister istemez hani geliyor size ve orada bir şey yak kalıyorsunuz. Ee, hafta sonu dershane, hafta içi okula Hı -hı. gittiğinizde, dershaneden sonra hafta içi okula gittiğinizde o zaman e, arkadaki sizden oluyor. hani Daha önce mi? hiçbir zaman hani e, çok ciddi bir sınıf ayrımı bile olsa o anda o arkadaki sizden oluyor, öndeki sizden oluyor. Çünkü arkadaki sizi <gülüyor> gavur diyerek taciz etmiyor bir taraftan. Hı -hı. E, hani benim benimdeki kişisel <gülüyor> hikayem böyle bir e, söylemiş olayım. Hani e, bu da önemli bir şey ciddi anlamda. E, siz hani ötekilik yarattığınızda karşı tarafta da hani bir ben kimliği, e, bir biz kimliği e, oluşuyor. Bu da ne kadar iyi ne kadar kötü? E, hani dinleyicinin yorumuna bırakayım. Siz diğer e, hikayelerle e, karşılaştırmanızı isteyeceğim çünkü epey güzel e, hikayeler var burada. E, Derya'nın hikayesi ve onun hikayesinden başka e, kitaba e, emeği geçen bir sürü e, arkadaşımız var. Onların adlarını da tek tek e, saymamız e, gerek. E, Norata Taryan'dan zaten bahsetmiştik. Sözü Tarya Atölye'nin moderatörü. E, görüşmeciler e, ve emeği geçen e, arkadaşlarımız Gündem Elçi, e, Ersoy Tan, Sami Başaran, Pınar Gümüş, Aslı Kırbaş, Meryem Kayah Kuruçay, e, Aysu Arıcan, Faruk Ceylan, Onur Çiftçi, Şule Gökçenay, Dane. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? E, nasıl değerlendiriyorsunuz kitaptaki genel hikaye? Siz nasıl baktınız bu kitabı bir okuyucu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında kitabı açıp ilk okudurumda ve atölyede görüşmelerin içerikleri yavaş yavaş paylaşmaya başladığımızda sonuçta biz bu görüşmede insanlara eğitim hayatları ile ilgili bir şeyleri hatırlamalarını canlandırmalarını ve bize anlatmalarını istiyoruz ama. Mesela hikayelerin hepsini böyle en azından 3-4 hikaye karşılaştırmalı olarak okuduğumuzda bu kitabın bir hatırlama kitabı olduğu kadar aynı zamanda hani bir unutuşları da göz ardı bir kitap olduğunu görebiliriz. Yani mesela bunu bir örneklendirebilirsem bir insan bir Ermeni görüşmeci özellikle ailesinin yaşadığı kend, kend, e, büyük büyükannesinin büyük babasının yaşadığı e, sürgün olaylarını acı olaylarını mesela e, çok fazla anlatırken e, başka bir görüşmeci buna e, bir değinip geçebiliyor ya da e, gerçekten bilmiyor olabiliyor mesela e, ya da e, yine iki tane Ermeni görüşmecinin e, yine karşılaştırma yaparsak hani bazıları mesela e, yine gerçekten e, bu Ermeni kültürünü inanılmaz bir şekilde e, benimsiyor. O onu e, onun üzerine hatta bu kültür, kültürü yaşatmak için e, e, yazılar yazıyor. Bu e, bunun üzerine aktif olarak rol alıyor. Ro ro ro ro ro ro ama e, diğer taraftan e, daha çok bu Ermeni kimliğini çok fazla ön plana çıkarmadığını da görüyoruz. Yani çünkü özellikle görüşmecileri özellikle e, onların hikayelerini okurken. Bu insanların aynı zamanda bir anne, siyasal görüşü olan bir insan ya da bir kadın olduğunu unutmamamız gerekiyor aslında. Çünkü aksi takdirde, aksini yaparsak onları o kimliğin içine bir sıkıştırmış oluyoruz. Onu yani bir Ermeni ya da bir Rum'u sadece öyle Ermeni olarak okursak. Sen nasıl değerlendiriyorsun kitabı genel olarak? Evet. <gülüyor> Onun da bahsettiği gibi biz azınlıkların e, acılarına değinmeye çalışmadan yani hiçbir şeyi acete etmeden e, bir şeyler yapmaya çalıştık aslında. E, ama görüşmeler hani yayınlanan ve yayınlanmayan görüşmelerin hepsini düşününce e, şaşırtan şeyler olmuştu beni. Yani sistemle hiçbir sorun olmayan bir Yahudinin olması gibi mesela e, keza aynı şekilde e, bir Ermeni'nin olması e, gibi... E, kitap hı hı. E yani e, bunlar da olabiliyormuş. Evet, yani evet. program başında o demokratikleşme paketini hı hı. değerlendirirken hani aynı o durum yani. Ne yazık ki <gülüyor> böyle de var yani. Bir de mesela çoğu hikayede e, senin de daha demin bahsettiğin gibi yani o öteki tarafından e, senin genelde kimliğin belirleniyor yani. E, o kimliğin içine sıkıştırılıyorsun genelde. Yani o mutlaka biri sana oh, sen elbissin, sen erbinesin dedi şu de sen, bunun farkına varıyorsun bir yerden sonra. E son olarak hani eğitim sistemi ve temsilit üzerine bir kitabın parçasını oluşturuyorsunuz sizde. E ne, düşün, ne düşünüyorsunuz bu demokratikleşme paketi ile ilgili? Andımız kaldırıldı, bazı adımlar atıldı, çok delilik üzerine. Yani aslında yani şimdi çok dililik üzerine konuşursak mesela e, şimdi. Şunu bile düşündüğümüzde yani orada mesela savaşan bir örgüt var ve bu örgüt orada sadece özel okullarda kurtçüğüretesin diye hani bu bu kadar çatışma bu kadar insan ölmedi yani sonuçta bunu bile düşünsek başlı başına bir çelişki ortaya çıkıyor. Andımızla ilgili özellikle insanlar mesela andımızın içeriğine çok takılıyorlar ama o andımızın okunuş şekli de inanılmaz bir militarizm e, üretiyor. İşte ne bileyim hazır roller rahat kollarını uzatırsınız. Düzenli bir şekilde girerseniz okulları düzenli bir sırayla sınıflara girersiniz. sanki yani öğrenci değil de asker yetiştiriyor gibi bir e, hava oluşuyor. Özellikle andımız e, okununca. Ee, ben de paketi Yetersiz ve samimiyetsiz buluyorum açıkçası. Yani andımızın kaldırılmasını da e, eğitim sistemindeki nefret söylemi, ayrımcılık tarih derslerinde olduğu gibi e, kalkmadan e, yeterli olmayacağını düşünüyorum. Ben de öylesi. Teşekkür ediyorum size. Bu haftaki e, programımızın e, sonuna geldik. E, kırmayıp buraya geldiğiniz için e, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz o konuyu daha görmedik e, kitabını nasıl edinebilirim diyenler için son kez söyleyelim ee, Ermeni Kültür ve Danışma Derneği'nin e-mail adresinden info.ermenikultur.org ya da ermenikultur.org internet adresinden e, kitabı ücretsiz edinebilirsiniz e, diyelim e, tweet atan e, arkadaşlarımız var e, Gökhan Erdal Özalp Geçen haftaki programa biraz atıfta bulunup alıştık. Bu hafta da Civan Gasparian ile Erkan Uğur'u bekliyorduk demiş. Bir taraftan işte Murat'a, Levona, Arican'a, Umuta, Sennura, Zeynep'e, Hasan'a diye uzayan bir listede teşekkür ediyoruz. Katılımcı oldukları için bu haftaki programımıza internet üzerinden. Haftaya çarşamba e, saat 20'de tekrar e, 95.1 Özgür Radyo'da görüşmek dileğiyle e, programımıza hafta içi e, ulaşabilirsiniz. Twitter ve Facebook'taki Noror Özgür Radyo hesaplarından. Ayrıca nororözgürradyo.blogspot.com'dan da e, programa dair programın kayıtlarına dair her şeyi bulabilirsiniz. Hepinize e, bu haftalık Kişerpari diyorum. Kişerpari. Noror programını dinledi.